Merhaba, Hatay'ın Erzin ilçesi Aşağı Burnaz mevkiinde bulunan 5 termik santral projesinden biri olan Kömürlü Termik Santral Projesi'nin yürütmesi durduruldu. Doğu Akdeniz'de bulunan 17 termik santral projesinin 5'i Erzin'de, diğerlerinin büyük kısmı ise Körfez'de bulunuyor. Kömürlü Santral'in ÇED raporu ile ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi raporuna göre termik santral projelerinin hepsinin çevrede yaratacağı toplam etki hesaplanmadı. Mahkemede aynı bölgeye kurulması planlanan termik santrallerin çevrede yaratacağı toplam zararı göz önüne alarak bölgede telafisi güç zararlar doğuracağı ve bölge birinci derecede deprem riski altında olduğu için ÇED raporu hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Daha önce de söz konusu kömürlü termik santralinin yakınındaki doğalgazlı termik santral için yürütmeyi durdurma kararı verilmiş. Ancak inşaat bitmiş olan santral üretime başlamıştı. Davanın avukatı Ümit Arif Özsoy kararın emsal nitelinde olduğunu ifade ederek Körfez'de planlanan termik santrallerin çoğunu kapsayabileceğini dile getirdi. Özsoy deprem ve beraberinde oluşabilecek tsunami riskine dikkat çeken bu kararın diğer santral için esas oluşturabileceğini söyledi. Bilirkişi heyetinin raporuna göre termik santrallerden çıkacak olan emisyonlar sınır değerlerini aşarak toplumsal maliyet hesaplanamayacak telafisi güç güç Sonuçlara neden olabilecek karara gerekçe olan raporda diğer santrallerden çıkan emisyonlar da eklenince projenin gerçekleştirmesinin sakıncalı olduğu vurgulanıyor. Ayrıca raporda ve 6 ve daha büyük derecede depremlerin ortalama bir periyotta tekrarlandığını depremlerin tsunamilere sebep olduğu bölgede termik santral yapılmasının riskli olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği Enerji Bakanları gıda bazı biyoyakıtlara sınır getirme üzerinde anlaşmaya vardı Bu tür biyoyakıtlar gıda fiyatlarını arttırmakla ve çevreye faydadan çok zarar yol açmakla eleştiriliyor Avrupa Birliği liderleri Mısır ve Kanola gibi bitkilerin biyo yakıt üretiminde kullanımına yüzde beş'lik sınır getirmek istemiş ancak görüşmeler geçtiğimiz yıl sonuçsuz kalmıştı 13 Haziran'da üzerinde varılan anlaşma, Gıda bazı biyoyakıtların ulaşımda kullanımının payına %7'lik bir sınır getiriyor. Düzenlemenin yasalaşmadan önce Avrupa Parlamentosu'nda onayın alınması gerekiyor. Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Günter Ötinger anlaşmayı hiç yoktan iyi şeklinde değerlendirdi ve gıda kullanımı gerektirmeyen yakıt türlerine işaret ederek gelişmiş biyoyakıtlar üzerinde RG'yi desteklemeliyiz ki Birinci jenerasyon yakıtlardan ikincisine ikincisinden üçüncüsüne geçebilirim dedi. Avrupa Birliği önceleri iklim değişikliği için biyoyakıtları destek vermişti ancak daha sonra araştırmalar mısır gibi gıda bitkilerinin biyoyakıt üretiminde kullanılmasının tarım alanı açmak için ormanlık alanların kesilmesine ve gıda fiyatlarının artmasına yol açabildiğini ortaya koymuştu. Atık veya yosun gibi malzemelerden elde edilmiş gelişmiş yakıtlar ise benzer sorunlara yol açmadığı söyleniyor ancak daha fazla yatırım gerekiyor bu alana şu anda. BBC Türkçe'de yer alan bir habere göre Cenevre merkezli CITES, 35 bin bitki türü ve hayvan türünün uluslararası ticaret kurallarını düzenleyen bir kuruluş, evet CITES, bir anlaşma esasında pek çok ülkenin taraf oldu. Kuruluşa göre uluslararası organize suç örgütleri soyu tükenmekte olan bitki ve hayvanların ticaretinde rol oynuyorlar. Raporda Kenya, Tanzanya ve Uganda'dan alınan önlemlerin Çin'den gelen fil dişi talebinin azalmasının avlanma oranlarındaki düşüşü sağladığı vurgulandı. Ancak Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde fil avının arttığına ve bu ülkelerdeki fil sayılarının tükenmesinin ne, ...neredeyse neden olduğuna dikkat çekildi. Raporda ayrıca yakalanan 500 kiloyu aşkın büyük fil dişi teslimatlarının sayısında da artışa dikkat çekildi. Yakalanan fil dişinin %80'inin Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ele geçirildiği vurgulanıyor. Büyük fil dişi teslimatlarının yakalanmasının da bu ticaretin arkasında uluslararası organize suç örgütlerinin bulunduğuna işaret ettiği kaydedildi. CITES'in çalışması Afrika'da fillerin yaşadığı 51 farklı bölgeyi bir başka deyişle fil nüfusunun %30'u ila %40'ını kapsıyor. Ümit ediyoruz CITES sayesinde fil dişi ticareti tamamen ortadan kalkar. Yunus parklarını çok yakından ilgilendiren 5199 sayılı hayvan haklarını koruma kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 11 Haziran'da Çevre Komisyonu'nda görüşülmüştü. Yunus parklarının kapatılmasına ilişkin değişiklik önerisi ise kabul edilmedi burada. WWF Türkiye bu kararı eleştiriyor ve koruma altına alınan Yunusların ...özgürlüğü için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini belirtiyor. Yunus Gösteri Merkezleri gündemdeki tartışmalı konulardan biri. Yunus başta olmak üzere deniz memelilerinin doğal ortamlarından koparılarak ticari amaçlarla havuzlara kapatılmasına tepki büyüyor. Yunus'un ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleşmesi gereğince de koruma altında olduğunu hatırlatan WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak şöyle konuştu. ''Türkiye'de Yunusların gösteri amaçlı parklarda kullanılmasıyla ilgili hiçbir yasal düzenleme yok.'' Parklar herhangi bir resmi kurum tarafından denetlenmiyor. Büfe, restoran gibi tanımlarla yunus gösteri merkezi açan işletmelerdeki deniz memelilerinin sayısı, sağlık durumu, park koşulları hakkında hiçbir bilgi dışarıyla paylaşılmıyor. Doğal yaşam alanından alınarak kapalı havuzlarda tutsak edilen yunuslar strese bağlı olarak ilk 3 ayda çok yüksek oranda ölüyor dedi. Bir eğlence aracı olarak görülen yunus parklarına karşı mücadeleye devam edeceklerini belirten başlak, Yunus gösteri merkezlerinin açılmasına izin veren yöneticiler, reklamını yapanlar ve teşvik edenler sorunun bir parçasıdır. Bu acımasız uygulama bir an önce durdurulmalıdır. Yunusların esaretini destekleyenleri sorumlu davranmaya davet ediyoruz, diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle Yunusların özgürce denizlerde yüzdüğü bir gelecek dileğiyle diyoruz. Esen kalın.